Efendim merhabalar Burç efemden çocuk deyip geçmeyinden, Hepinize selam ve sevgilerimizle bir programımıza daha başlıyoruz Efendim iyi bir hafta dileğiyle programımıza başlıyoruz Bugün haftanın ilk günü pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma derken Geçen haftayı tamamladık ve bu haftada yine bismillah diyerek bir haftanın içerisine daha girdik İnşallah güzel bir hafta ...geçirir tüm anneler, tüm babalar, tüm çocuklar anne babalarıyla birlikte. Efendim geçtiğimiz haftadan itibaren duyurduğumuz gibi... ...çocuk deyip geçmeyin artık haftada iki gün değil haftada üç gün e, yayına giriyor. Ve pazartesi, salı, çarşamba günleri yayınlanıyor. Pazartesi ile çarşamba günü canlı yayın telefonları alıyoruz. Canlı yayında direkt olarak sorularınızı sorabilir... Ee, sorular içerisinde yeni sorular çıkar ise onları konuşabilir. Yeni çıkan soruların içerisinde de yeni yeni konular açılır ise onları da konuşabilirsiniz. Bugün ve çarşamba günü canlı yayında telefonla bağıranarak e, efendim, karşılıklı olarak görüşebiliriz. Ben e, zaten kısıtlı bir süreç içerisinde yaptığımız bu programı çok da fazla e, dağıtmak istemiyorum, çok da fazla konuşmak da istemiyorum. Eğer canlı yayında soruları olan dinleyicilerimiz var ise hemen bir e, telefon numarası verelim. O telefon numarasında e, çocuklarıyla ilgili problemi veya dilek ve temennileri e, görüşebilirler bizimle. Telefon numaramız 0216, 0216 524 93 93 numaralı telefondayız. Efendim. Evet hattımızda bir dinleyicimiz var. Kendisine günaydın, merhaba diyelim efendim. Alo. Efendim merhabalar. Merhaba Adem hocam. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Çok, çok teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir umarım. Elhamdülillah ben de iyiyim. Hocam benim bir buçuk yaşımda bir oğlum var. Ben Hı -hı. kendim benim devlet okulunda çalışıyorum. Ee, doğduğundan beri annem bakıyor. Kendi annem. Doğduğundan beri derken e, kaç aydan itibaren? Hiç izin yani, ayırın. Kızımı açtığımda annem yanındaydı elhamdülillah. Hı -hı. Ben aylıkken bebeğim çalışmaya başladım ama yarın gün çalışıyorum. Bizim hı -hı. kışımızda şöyle bir problem oluyor. Anne anne diye arkamdan ağlayan bir bebek bırakıyorum. Hı -hı. Kızım ben onunla oyuna dalayım. Falan sanki hani o seni görmesin o ağlamasın. Pardon orayı anlayamadım. Sesiniz bir gidip geldiği için anlayamadım. Ee, annem diyor ki biz onunla oynarken odada sen ona görünmeden kapıdan çık git. Hı hı. Ben de bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Anneme diyorum ki sen onu kucağına al, ben kapıdan çıkarken görsün. Hı -hı. Hani onu batmış olmayayım. Sonra da böyle gidip geliyoruz açıkçası. Ee, sonra annem şey diyor, arkandan çok ağlıyor kızım, ben çok uğraşıyorum arkasından. Yani, Batmaya çalışıyorum. Hı -hı. Bir de o arkası varken sen kaç git hangisi doğrudur bunu danışmak istiyorum ben size. Şimdi tabi bir buçuk yaşındaki telefonu kapatabilirsiniz arzu ederseniz. Daha rahat dinlemiş olursunuz radyodan da. Şimdi değerli öğretmen arkadaşımız bir buçuk yaşında e, çocuğu var. 6 Ay aylıktan itibaren annesi bakıyor çocuğa. E, eğer çocuk e, annesinin söylediği gibi annesi, kendi annesi, çocuğun annesi habersizce eğer evin içerisinden giderse çocuk da Önce annenin evde olduğunu zannına kapılarak, daha sonra annenin evden o ayrılmış olduğu anlar ise o çocukta kaygı başlar. Kaygı. Bir, ikincisi de anneye karşı bir güvensizlik başlar. Yani özellikle erken yaşlarda çocukların anne babalarına karşı güvensiz bir ilişki içerisine girmiş olmaları çocukta farklı farklı ileride farklı farklı problemleri beraberinde getirir. Yani anneyle biraz önce birlikte şu anda anne yok ortada. Hiçbir şey söylemeden anne, hiç el sallamadı, gittiğini görmedi, ne olduğunu farkında değil. Anne birdenbire ortadan kayboldu. Kaybolan bir annesi var çocuğun. Dolayısıyla anneye karşı güvenini kaybeder çocuk. İkinci bir şey daha, yani birinci söylediğim şeyi bir kere daha tekrar edeyim. Çocuk kaygılanmaya başlar. Biraz önce anne vardı elinde, şu anda anne yok ortalıklarda. Biraz sonra ne var elinde tamam ama biraz sonra anneannenin de yok olmayacağı nereden malum? Çocuk kaygılı bir bekleyiş içerisine girer. Akşam anne geldi örneğin e çocuk için bir buçuk yaşındaki bir çocuk için akşam saatiyle sabah saati arasında bir ayrım yoktur ki. Yani çocuk bilmez ki sabah saatlerinde mesai oluyormuş dünyada ve işe sabahları gidiliyormuş diye bir şey bilmez ki. Dolayısıyla akşam saatinde geldiğinde de annesi Çocuk bir garanti duyamaz ki anne yine giderse, akşam da giderse, öğlen de giderse, ikindi de giderse... ...dolayısıyla bir de bakıyorsunuz ki böylesi çocuklarda anne baba bağımlısı oluyor. Daha çok anne bağımlısı oluyor. Annenin eteğini tutuyor bir daha bırakmıyor. Niye? Kaçmasın diye. Ne zaman gideceğini çocuk bilmiyor ki saati de bilmiyor çocuk. Bir an gözünü sapıttığı an bir bakıyor ki anne gitmiş gözünün önünden. Siz olsanız ne yaparsınız? Bu anne gitmesin diye eteğinden tutarsınız devamlı. İşte çocuklarda bir de bakıyorsunuz ki arkasından bağımlılık oluyor. Evet, belki evden ayrılırken, el sallayarak ayrılırken biraz zor olabilir. Aslında bir buçuk yaşındaki bir çocuğun anneden ayrı kalabilecek içerisinde ruh gücü yoktur. Duygu dünyası o kadar kuvvetli değildir ama hayat şartları işte ayrılmış anne ile çocuk. O takdirde yapılacak iki şeyden bir tanesi hangisidir diye sorulacak olursa ki dinleyicimiz onu soruyor, o takdirde ağlıyor olsa da Öperek koklayarak el sallayarak kızım ben gidiyorum diyerek oradan ayrılmak çünkü diğer şeyleri yaşamamış olur böylelikle çocuk kaygıyı yaşamamış olur güvensizliği yaşamamış olur ve her an annenin gideceği ile alakalı bir bağımlılık ilişkisine de girmemiş olur veya minimuma doğru inmiş olur bunlar öbür türlü çocuğun içerisine kaygı vermiş oluruz böylece cevaplandırmış olalım dinleyicimizi. Efendim, canlı yayın telefonlarımızı tekrar yineleyelim. Arzu ederseniz 0 dayız biz. 0 216 524 93 93 numaralı telefondayız. Şimdi hafta sonunda Ankara'daydık. Cumartesi ve pazar günü Ankara'daydık ve Ankara'da İbrahim Avcı İlköğretim Okulu'ndaydık. E, doyasıya oradaki velilerle birlikte olduk. Aynı zamanda yine öğretmen arkadaşlarla birlikteydik. 8 ay boyunca devam edecek olan bir birliktelik bu. Öğretmen arkadaşlarla hem Aile içi iletişim hem çocuklar ile anne baba arasındaki iletişim konusuyla alakalı olarak bir başlangıç yaptık. Baya kalabalık bir öğretmen grubu ile karşı karşıyaydık. Ben çok sevindim. Şundan dolayı çok sevindim. Özellikle İbrahim Avcı İlköğretim Okulu'nda veli duyarlılığını gördüğümde dedim işte Türkiye olması lazım gelen veli profili galiba bu. Öyle ince ve öyle hassas noktalara değinerek, öyle ince ve öyle hassas noktalarda sorular yönelterek beni öyle memnun ettiler ki hakikaten Ankara'dan İstanbul'a doğru gelirken e, öyle çok müzik dinleyen birisi değilim, çok da e, efendim, hareketli birisi de değilimdir ama... Ankara'dan İstanbul'a gelirken içimde böyle bir neşe vardı, içimde bir sevinç vardı o velilerden, o velilerden aldığım enerjiden dolayı, o velilerin duyarlılığından aldığım enerjiden dolayı demek daha doğru. Daha da ötesinde İbrahim Avcı İlköğretim Okulu Müdürü Değerli Mustafa Bey, Mustafa Hocam'la ve o Mustafa Hocam'la birlikte kendi odasında yaptığımız veya ayaküstü yaptığımız konuşmalarda onun duyarlılığını da görmüş olmak ve eğitim konusunda kendi... E, profilini de hissetmiş olmak, öngörülerini görmüş olmak beni ziyadesiyle mutlu etti. Ziyadesiyle dedim ki, ya bu okuldan neler mezun olmaz ki? Şu okulda şu hassasiyet içerisinde olan öğretmen arkadaşların elinde ve şu hassasiyet içerisinde çocuklarıyla birlikte olmaya çalışan e, velilerin elinde nasıl bir çocuk, e, nasıl bir eğitim çıkmaz ki diye ki İbrahim Avcı İlköğretim Okulu bu açıdan galiba Türkiye'nin önde gelen okullarından birisi olsa gerek. Çünkü içerisinde temizliğinden tutun işte kapıdaki güvenlik görevlisi arkadaştan tutun işte resepsiyondaki e, hanfendiden tutun her birisinde ayrı bir çocuk duyarlılığının olduğunu da zaten gözlemliyorsunuz. Tertemiz, pırıl pırıl Efendim Avrupa'da birçok okulu görmüş olan birisi olarak ayrıca söylüyorum. Yani uzunca yıllar Avrupa'da kalmış, Hollanda'da kalmış birisi olarak oradaki okullarla da kıyas ederek söylüyorum. Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki İbrahim Avcı İlköğretim Okulu ki diğer okullarda da mutlaka böylesi manzaralar vardır ama ben bizzat yakından bu hafta sonu gördüğüm için İbrahim Avcı İlköğretim Okulundan bahsediyorum. Benim nezdimde çok büyük bir değer taşıdı. Rahatlıkla söyleyebilirim ki Avrupa'daki diğer okullarla kıyas edildiğinde çok üst seviyede bir profil benim zihnimde canlandı. Efendim oradaki velilerimizden eğer dinleyenler var ise onlara da çokça selamlarımı iletiyorum. Öğretmen arkadaşlara çokça selamlarımı iletiyorum. Böyle bir memnun ayrılış... Efendim, e, radyo programımıza da yansımış oldu. Sizlerin telefonlarını beklerken. Efendim, telefon numaramızı tekrar edelim. 0-216-524-93-93 numaralı telefondayız. Efendim, bu arada bir de gönderdiğiniz e-maillere bakmak istiyorum. Bir dinleyicimizin şöyle bir e-maili var. Diyor ki dinleyicimiz, e, Hocam, e, trafik canavarı işaretinden 3 yaşındaki kızım, Korku duyuyor. Acaba ne yapabilirim diye bir sorusu var dinleyicimizin. Şimdi tabii 3 yaşındaki bir çocuk için o e, canavar şeklinde oluşturulmuş olan o figür e, aslında normalde korku vermemesi lazım. E, o kök problemine doğru bakıldığında şöylesi bir şey söyleyebilirim bu dinleyicimiz için. Yani acaba çocuk korkuya hazır bir ruh mu taşıyor içerisinde? O duyarlılığı. Korkmaya hazır olan o duyarlılığı içerisinde var da bazen işte o trafik canavarının resminden korkuyor bazen efendim olmadık bir şeyden korkuyor o zemin acaba hazırlanmış yani o zemin mi çocuğun içerisine verilmiş korkuya hazırlanmış bir çocuk ruhu zemini mi var? Diye bir şey hemen aklıma gelir. Çünkü normalde çocuklar o 3-3,5 yaşlarındaki çocuklar öyle korkuyu falan çok tadan çocuklar değildir. Eğer o yaşlarda çocuklarda korku oluşmuş ise, oluşuyor ise bir şeyden korkma, hayalinden korkma gibi bakacağımız yer çocuğun ruhunda acaba öyle bir zemin hazırladık mı? Ürküttük, korkuttuk yahut evin içerisinde anormal giden bir şeyler var. Ya da çocuğun ruhu çok anlaşılır vaziyette değil mi evin içerisinde diye zemin hazırlanmış bir e, ruhtan bahsediyoruz eğer e, trafik işaretinden korkuyorsa o trafik canavarından. Ama tüm bunlardan bağımsız olarak ben şunu söylemek istiyorum. Ankara'da olduğumuz süre içerisinde bir de trafik kazası ki medyaya da yansıdı çok geniş olarak yansıdı. Keçiören'de bir trafik kazası haberi yansıdı medyaya. Efendim trafiğin bir tarafından hızlıca giden bir araç genç bir e, e, delikanlı galiba o da vefat etti Allah rahmet eylesin orta refüjlere çarpıyor ağaca çarpıyor sonra takla atıyor çarptığı araç karşı taraftan gelen bir başka aracın üzerine devriliyor o üzerine devrildiği aracın içerisinde de efendim 4-5 kişi hayatını kaybediyor. E, Tabii gazetelere ve televizyonlara yansıyan haber olayın böylesi trajikliği yanı sıra arkasındaki e, perdeyi de aralayarak haber vermeye çalıştıklarını radyodan ben e, takip ettim radyolardan e, tabi vefat eden karşı taraftan gelen aracın içerisindeki kişilerin akrabaları e, hız yapan yahut da e, karşı taraftan gelip de orta refüjlere çarpıp kazaya sebep olan gencin ailesiyle çatışıyorlar şimdi bunu şundan dolayı söyledim bu hani trafik canavarı işareti yani ben çok anlam veremiyorum böyle bir işaret veya böyle bir korkutma veya böyle bir sindirme yahut da böyle trafik kazası yapan kişiyi böyle profile etmek kimin düşüncesiydi ve kimden dolayı yaygınlaşmış onu çok bilmiyorum yani hangi mantıkla böyle bir şey ortaya çıkmış ama yani bunun ne psikolojik bir zemini var ne pedagojik bir zemini var neyin pedagojik bir zemini var ya günlük yaşam içerisinde trafik kazası olabilir adam yanlış davranabilir efendim frene geç basmış olabilir öndeki araca çarpmış olabilir. Yahut da giderken araçlar birbirlerine sürtünmüş olabilir koskoca bir Türkiye'den bahsediyoruz koskoca bir kaosa dönüşmüş trafikten bahsediyoruz siz trafik kazası yapan kişiye yahut da trafikte böylesi davranan kişiye trafik canavarı diye eğer adlandırırsanız o takdirde işin arka tarafında daha büyük sorunlar çıkar. Bu hangi psikolojiyle yapılmış ben çok kestiremiyorum ama yani şimdi ben düşünüyorum Allah göstermesin ben trafikte bir kaza yapmış olsam kaza yaptığım kişinin başında durup da onu hastaneye götüremem niye insanlar saldıracak çünkü bana ben e, gazetelere şöyle bir yokladığım sıra görüyorum işte çarpmış kişiye sonra kaçmış gitmiş e tabi kaçar. Niye tabii ki kaçar? Adam korkuyor. Baksana trafik canavarı, trafik canavarı, işte bilmem ne ruhlu insan falan diye etrafın saldırısına uğrayacak. Yani biz öğretilerimiz içerisinde, yani çocuk eğitiminde de aynı metodu uyguluyoruz. Negatif tetiklemeler ile, insanı ezerek, insanı pişman ederek, insanı kımıldayamaz hale getirerek pozitif dünyaya doğru taşımaya çalışıyoruz. Vay senin gibi trafik canavarına dedirttirerek... Trafikte kaza yapmış kişiyi canavar gibi göstererek yahut da hata yapmayı canavarlaştırarak insanları güya trafik kazasından alıkoyacağız. Böyle bir mantık olabilir mi? Rica ederim. Böyle bir psikoloji insana, insan onuruna ters değil mi? Şimdi yurt dışına baktığımız zaman hangi ülkede görebiliriz acaba ki böyle kaza yapmış bir insanı canavar gibi göstermiş olmak? Ya kaza yapmış, kazanın başındaki insan bu. Eğer siz bu insanı canavar gibi gösterirseniz dağın başında kaza yapmış bir insan bırakır gider oraya. Niye? E, adam deli mi de şimdi yanına alsın da o kaza yaptığı kişiyi hastaneye götürsün bu mantık içerisinde bakıldığında. Vicdanını siz onun tehdit ediyorsunuz. Yahut da başına gelecekleri konusunda önceden uyarıyorsunuz sen bir canavarsın bak başına şunlar gelir diye. Halbuki öyle mi olması lazım? Eğitim negatif tetiklemeler ile ez ezmeler ile olacak bir şey değil. Çocuk eğitiminde de yaptığımız en büyük yanlışlardan bir tanesi. Yani okumayan çocuk aptaldır. Okumayan çocuk zaten işte temizlik işçisi olacaktır. Okumayan çocuk zaten şöyle olacaktır diyerek, çocuğun içerisine ezinti ve burkuntu vererek o çocuğu ders çalışmaya doğru sürüklemek, bir etik değil, ahlaki değil. Çünkü sen bir yetişkin olarak çocuğun ruhuna dalmış vaziyettesin ve eziyorsun. İkincisi de elde edeceğin sonuç hiçbir zaman öyle uzun vadeli ve kalıcı bir eğitim başarısını beraberinde getirmez. Aklıma geldi Ankara'da karşılaştığımız o trafik kazasında. Şimdi trafik canavarı diye eğer siz duyurursanız bu türlü kazalarda trafik canavarı Kayseri'de yola çıktı. Trafik canavarı işte bir can daha aldı. Ya çocuk oyuncağı gibi geliyor bu türlü şeyler. Bir öğreticiliği yok, pedagojik bir manası yok artı ezici bir hüküm e, var. Oradaki aile tabi ki kaza yapmaya sebep olan olan olmuş olan diğer kişinin ailesine saldırıyor. Neden Çünkü Türkiye'de trafik kazası yapan kişi trafik e, e, kazasına sebebiyet veren kişi cana vardır. Her tarafa reklamlar asılmış. Yani e, a, çok acayip bir şey bu. Yani devlet de sahip çıkmış bir taraftan. Karayollarına falan bakıyorsunuz böyle trafik canavarı. Trafik canavarı. Ya adamı kaza yaptıracak sebeb şeye sebep oluyorsunuz. Trafikte normal ceryan eden hatayla olabilecek bütün şeyleri de ortadan kaldırmış oluyorsunuz bu takdirde. Kişi e, kaza yapma... E, ...riskini azaltmadığı gibi böylesi bir şey. Kim trafik canavarını gördüğü zaman... ...aa ben trafik canavarı olmayayım diye frene basar ki? Eğer zaten kişi duyarsızsa trafikte... ...trafik canavarını gördüğü zaman daha çok gaza basar. Ben bir trafik canavarıyım diye daha çok gaza basar. Eğer kişi trafik canavarı değil ise... ...yani kendi ruhunda onu yaşamıyor ise... ...o takdirde Aa, ben trafik canavarı olmayayım diye frene basmaz ki. Yani kendi kendimizi kandırmaktan başka bir şey değil bu. Çocuk eğitimine de yansıdığı zaman kendi kendimizi kandırmış oluruz. Çocuğu ezerek, ders çalışmazsan zaten şöyle olursun, bak oğlum sen zaten sınıfta kalırsan okuldan atılırsın gibi çocuğun ruhuna acı vererek negatif tetiklemeler ile reaksiyoner bir başarıya doğru götürmek çocuk eğitiminde asla olmaması lazım gelen, hatta eğitimde olmaması lazım gelen bir şey. Kişi, ancak kişilikli olduğu süre içerisinde eğitimde başarıdan bahsedebiliriz. Kişi ancak kendi kimlik ve karakterine saygı duyulduğu süre içerisinde eğitimde başarıya doğru gidilir. İnsana güvenmek lazım. Bizim galiba en büyük sorunlarımızdan bir tanesi insana güvenmemek özellikle çocuk eğitiminde çocuğa güvenmemekten kaynaklanıyor. Ben bu mikrofonlardan birkaç kere söylemiştim. Aslında bu bizim ahlaki prensiplerimiz içerisinde yer almıyor. Yani çocuk e bırakırsan ya davulcuya gider ya zurnacıya gider. Ya böyle bir şey değil ki. Allah Kur'an-ı Kerim'de ilan etmiş. Güvenin çocuğa, davulcuya da gitmez, zurnacıya da gitmez. Ya ben onu ah seni takvinde yarattım diyor. Mükemmel bir yaratılış içerisinde yarattım. Fiziğinden mi bahsediyor Allah? Yani bahsediyordur mutlaka tırnağını, gözünü, kaşını, kirpini kim yaratabilir bir çocuğun? Ama galiba bahsettiği bir şey daha var ki mükemmel yaratılış diye ruhundan da bahsediyor insanın aziz bir ruh içerisinde yaratıldı Allah aziz yarattım dediği kişiye güvenmiyorsun sen ya davulcuya gider ya zurnacıya hayır sen eğer davulcuya ya da zurnacıya gidecek olan bir kız hazırlıyorsan evin içerisinde bir bak kendi haline kızınla kaç gün konuşuyorsun. Kaç saat konuşuyorsun televizyonla meşgul olduğun kadar kızınla o kadar göz göze geliyor musun bir bak televizyona öyle dikkatli bakıyorsun aynı şekilde kızına bakıyor musun yanına oturmuş olan kızından keyif alıyor musun o senden keyif alıyor mu almıyor sonra davulcuya da zurnacıya kaçar ya kaçar da o senden kaçıyor davulcuya ya da zurnacıya değil senin gibi bir babadan kaçıyor o yahut da senin gibi bir anneden kaçıyor mikrofonlarda söyledik diyoruz ki ya şu çocuklara kendinizi sevdirin rica ediyorum anneler kendinizi çocuklara sevdirin çünkü çocukların içerisinde anne babaya otomatik sevgi duyacak bir potansiyel yoktur ancak anne baba kendilerini sevdirir ise ve ancak çocuğun içerisinde imanla İslam'ın bir şartı olduğu için İslam'ın bir efendim e, şubesi olduğu için anne babaya öf bile denmeyecek diye Çocuklara eğer bu duygu aşılanmışsa ancak çocuk o zaman anne babaya yönelir. Yoksa siz yanılmayın. Siz çocuğa çok sevgi ve muhabbet duyuyorsunuz. Evet çünkü anne babaların içerisinde özel bir nokta var. Sanki bir hormon var gibi çocuklarına bakınca böyle kendilerinden geçerler. Bu kendilerinin bir yeteneği değil anne babalar için. Ya anne babaların içerisine Allah öyle bir duygu verdiği için çocuklarına... E, doyasıya bir muhabbet duyarlar. İşte bu yanılgı işte anne babaları çok defa yanıltıyor. Ben bu kadar çok seviyor isem çocuk da o kadar çok sever beni. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Senin duyduğun sevgi ayrı bir şey. Eğer çocuğa kendini sevdirmiş isen çocukta sevgi oluşur. Anne baba sevgisi oluşur. Yoksa alışkanlıktır yani çocuğun size karşı davranışları veya bir ürküntüdür veya bir acıma hissidir yani. Anne baba çocuğuna... Kendisini sevdirmek zorundadır. Bir bakın azarlanan çocuk anneyi sever mi? Neyle meşgulsün? Niye azarlıyorsun çocuğunu? İşte kötü yola düşmesin diye, kötü işler yapmasın diye, yanlış yapmasın diye. Yahu senden koparsa bu çocuk daha kötü işler yapacak. Arada hiç olmazsa sevgi bağını bırak yani. Çocuğu dövüyor mesela baba. Ya böyle bir şey olabilir mi? Kendini sevdirmemek için elinden geleni yapıyor. Sonra bu babaya bir bakıyorsunuz, kimliğine bakıyorsunuz, kişiliğine bakıyorsunuz. Beslendiği değerlere bakıyorsunuz, İslam'la besleniyor. Dinle besleniyor örneğin. Namaz kılıyor, niyaz ediyor, sonra dönür pat diye çocuğuna çarpıyor. Yahu sen örnek aldığın kişi madem ki peygamberdir, peygamberin e, hayatına baktığınız zaman kaşlarını dahi çatmamış çocuklarına. Sen kendi nefsini yaşıyorsun sevgili babacığım, sen kendi nefsini yaşıyorsun, yaşadığın nefsine de. Galiba Müslümanlık, ahlak, din vesaire diye efendim bir şeyler giydirmeye çalışıyorsun ki galiba vicdan azabından kurtulmak için ya da etrafa öyle göstermek için. Hayır anne babalar çocuklarına kendilerini sevdirmek zorundadır. Çocuk da anne babayı sevdiği süre içerisinde aileye sadakat babanın değerlerine değer olarak saygı duyar. Eğer çocuk anne babayı sevemedi ise sevdirmedi ise Efendim anne babadan ürktüyse onun değerlerini kendi değeri olarak almazlar. Efendim bir reklam arası geldi vakti geldi reklamlardan sonra canlı yayında yine telefonlarınızı bekliyoruz telefon numaramızı eğer bir kenara not almak isterseniz reklamlardan sonra arayabilirsiniz 0 2016 524 93 93 numaralı telefondayız efendim reklamlardan sonra görüşmek üzere efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. E, canlı yayınımıza soru ile katılmak isteyen dinleyicilerimiz var ise sorularını bekliyoruz. Evet. Hattımızda bir dinleyicimiz var. Kendisine merhaba diyelim. Efendim merhabalar. Selamün aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam nasılsınız? Allah razı olsun. Sağ olun siz. Aha, teşekkür ederim Allah razı olsun. Hatay'dan ben Saadettin Aslan. Hocam dört çocuk babasıyım. İki, i̇ki erkek oğlum var elinizden öper. En büyükleri altı yaşında. En küçükleri henüz birkaç aylık. Şimdi e, konuşabilen çocuklarımla kesinlikle yani şiddet ya da tehdit uygulama yasak benim kendi ailemin yanında. Hı hı. Onları Allah korkusuyla yönlendirmeye çalışıyorum. İşte yalan söylemeyin. Allah bize kızlar yemek vermez, üzüm vermez. Yani kırsal bir alanda kaldığım için bahçeli bir evim var Allah'a şükür. Hı hı. İşte ağaçları Allah bize veriyor. İşte geceleri gelip buzdolabımıza bir şeyler bırakıyor. İyi çocuk olduğumuz için, iyi aile olduğumuz için. Bunun Nasıl yorumlarsınız hocam? Doğru bir şey mi? Artı ben tır şoförüyüm. Yani çocuklar aşırı derece bana düşkün. Ben de çocuklarıma aşırı derece düşkünüm. Hı -hı. İleride bu bize bir sıkıntı yaratır mı? Şimdi 6 yaş. Diğerleri kaç yaşlarında? En büyük 8 yaş. Chris. 4, 2,5 ve henüz birkaç aylık. kaç Tamam. Hataya, Hatay'a çokça selamlar. Teşekkür ederim. Ee, telefonunuzu kapatabilirsiniz. Ben söyleyeyim e cevabını. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi çocuklarıma çok düşkünüm acaba bunun bir sıkıntısı olur mu? Şöyle yani hepimiz çocuklarımıza çok düşkün olmamız lazım yani delice tutkun olmamız lazım ama bu delicenin bir sınırı olması lazım. Eğer bir sınırın ötesine geçiyor ve çocukları çok sevdiğimizden dolayı onların gelişimine engel oluyor isek o takdirde orası işte tehlikeli sınır çok sevmek. Onları geleceğe hazırlamak demektir. Örneğin çok sevimiz, sevdiğimizden dolayı çocuklara biz yediriyor, biz giydiriyorsak, çok sevdiğimizden dolayı efendim düşecek diye hep böyle bir şeyin içerisinde tutuyorsak, çok sevdiğimizden dolayı çocuk bizle iktidar mücadelesi yapıyorken biz çocuğumuza yenik düşüyor isek, çok sevdiğimizden dolayı çocuklarımıza sınır koymakta zorluk çekiyor isek, çok sevdiğimizden dolayı çocuklarımızın her istediğini vermeye doğru gayret ediyorsak, bu sevgi çocuğa karşı aslında zarara dönüşmüş demektir. Çok sevmeliyiz, içimizde neredeyse yanacak gibi çocuğumuzu çok sevmeliyiz. Ama bu sevgi çocuğumuzun o gelişim dönemlerine denk gelen, nerede Nasıl davranmalıyım? Lazım gelen kısmını da iyi ayarlamamız lazım. Çocuğumuzu çok sevdiğimizden dolayı efendim yeteneksiz bir hale getirmememiz lazım. O zaman sıkıntılar ayrıca sıkıntı olur. E, sıkı ayrıca bir sıkıntı olur. Şimdi dinleyicimiz diyor ki. Allah ve e, efendim, iman üzerine yetiştirmek istiyorum. Allah korkusuyla, Allah sevgisiyle yetiştirmek istiyorum çocuklarımı ve şu cümleleri kur, e, kuruyorum. Acaba doğru mu? İşte eğer yalan söyler isek, yanlış yapar isek, hata yapar isek, Allah yemek vermez, Allah üzüm vermez, Allah bağ ve bahçelerimizdeki meyvelerin hepsini alır. Şimdi bu bir tehdittir. Bu bir tehdittir, Allah ile korkutmadır. Şimdi özellikle yedi yaşından önce çocukları Allah ile korkutmamak lazım. Yani çocuğumuzu iman sahibi yaparken Allah, şimdi şöyle düşünelim daha doğrusu, Allah çocukları yakmaz, Allah insanı da yakmaz. Benim İslam olarak, din olarak gördüğüm dindeki kendime ait ve okuduğum kitaplardaki kısım bu, Allah insanı yakmaz, insan kendi kendini yakıyor. Allah rızkı verir. Ne olursa olsun Allah rızkı verir. Yalanın söyleyeni de veriyor. Hainlik yapana da veriyor. Efendim, katile de veriyor. Elmayı bir ısırıyor katil, Allah'ın o nimetinden, elmadan büyük bir lezzet alıyor. Allah rızkı verir. Dolayısıyla Allah'ın kendisine ait olan bir sıfatı, verici olan, rahmetle verici olan sıfatını çocuklara, aslında bu bir yalan Yalana dönüştürüp de çocuğu terbiyede kullanmamamız lazım. Allah üzüm vermez. Hayır öyle bir şey olur mu? Allah çocukları çok sever, Allah rızık verir. Allah ile korkutmamak lazım çocukları. Allah yemek vermez, olmaz bu. Bu bir tehdittir. Çocuk bir süre sonra kafasındaki Allah imajı, Allah şekli, e, şekli Allah şemalini ürkütücü bir şey olarak hissetmeye başlar. Hayır Allah'la korkutmamak lazım. Gece gelip buzdolabına Allah bir şeyler koyuyor dersek biz yalan söyleyen bir babayız. Öyle yapıyor mu Allah? Gece gelip buzdolabına bir şey mi koyuyor? Çocuk terbiyesinde Allah, cehennem, efendim bu gibi şeyler, şiddete ait şeyler, ee, cezaya ait şeyler çocuğa asla sunulmaması lazım. Özellikle Allah'ın celal, ...ve efendim, cehenneme ait olan bir takım şeyleri... ...12 yaşından küçük çocuklara asla sunulmaması lazım. Yani çocuk terbiyesinde kullanacağımız en önemli şey şu olması lazım ki... ...çok dürüst olmamız lazım. Korkmayın çocuklardan. Çok dürüst olmamız lazım. Allah rızkı verendir. Evet doğru. Ama çocuğun anlayabileceği ölçüde söylemek lazım bunu. Yani üzümlerimizi vermez, bahçemizi bağımızı vermez diye söylersek... O takdirde gerçekten bir yağmur olur, sel olur, feraket olur. Ondan sonra çocuk sizin gözünüze bir bakar. O zaman senden dolayı der yani baba. Sende bir anormallik var diyebilir. Olayları yanlış yorumlayabilir. Bizim anladığımız rızık verme ile çocuğun anlayacağı rızık verme arasında fark var. Rızık sahibi olmak ile. Bu çocuğa anlatılırken buzdolabına geliyor da konuyor, koyuyor Allah dersek... Çocuğun kafasındaki Allah imajını Allah'a ait düşünceleri çok yanlışa doğru götürmüş oluruz. Yok yok çok gerçekçi olmak lazım. Çocuğa ahlak öğretileri, din öğretileri yedi yaşına kadar anne baba samimi olduğu kadar çocuk samimi olur. Anne eğer secdeye kapanırken örneğin gözyaşlarıyla hıçkırarak secdeye kapandı veya baba secdeye kapanırken böyle sanki yere yığılır gibi secdeye kapandı ve seccadesiyle sanki böyle sarmaş dolaş olmuş gibi yerde yığıldı kaldıysa, ve ondan dolayı alnını secdeden kaldıramıyor ise, kaldırdığında dudakları titriyor, gözlerinden yaşlar akıyor ise, ve bunu da altı yaşındaki bir çocuk babasının bu halini seyrediyor ise, işte din öğretisi, Allah'a olan muhabbet, işte Allah sevgisi, Babanın akan gözyaşlarından dolayı çocuğun içerisine damlar, sıcacık damlar. Babacım neden ağlıyorsun diye çocuk sorduğunda Allah'ı çok seviyorum. Efendimiz Aleyhisselam'ı çok seviyorum. İçimde onu hissettikçe, içimde ona olan özlemi hissettikçe dayanacak gücüm kalmıyor. Neredeyse canım çıkacak gibi oluyor. Ona duyduğum sevgiden dolayı, özlemden dolayı anlıyorum kızım, kuzum deyip böyle... Eğer oturduğunuz yerde, namazlığın üzerinde çocuğunuzu bağrınıza basıyor, döşünüze basıyor, öpüyor, kokluyor, akan gözyaşınız çocuğunuzun eğer simasına dokunuyor saçlarını okşarken hem dem oluyorsanız, Allah sevgisi dine ait muhabbet çocuğa, 12 yaşından önce çoğunlukla böyle aktarılır yoksa mekanik olarak buzdolabına Allah yiyecekleri koyuyor eğer yaramazlık yaparsanız yiyecekleri koymaz derseniz öyle bir Allah'ı çocuklara sevdiremezsiniz aman niyetimiz iyi olabiliyor bazen ama uyguladığımız yöntem yanlış olursa niyetimizin haricinde bir çocuk yetişebilir Allah göstermesin efendim telefonlarınızı bekliyoruz bu arada mesajlar da geliyor Ayşen Hanım'ın mesajını okumak istiyorum. Amcalar diye bir konu başlığı açmış ve şöyle bir mesaj göndermiş. Merhaba hocam benim iki yaşında afacan bir oğlum var. Allah bağışlasın. E, gündüzleri anneannesi bakıyor. Onunla ilgili iki temel problemim var. Birincisi uyku. ikincisi yemek. E, hiç merak etmedin Ayşe Hanım. Yani bu problem iki yaşındaki çocuğu olan birçok annenin de problemi. Yani yalnız değilsiniz. Onu söyleyeyim ilk önce. Ee, şöyle devam ediyor Ayşen Hanım, gece geç, çok geç saatlerde uyuyor, uykuya götürebilmek için amcalar ışıkları kapattı, Ahmet yatsın diyerek bir nefiyi kandırmış oluyorum. Hmm. Ee, Afacan yavrunun ismi Ahmet, anne de diyor ki e, amcalar lambaları kapattı, Ahmet yatsın diyorlar diye çocuğuna söylüyor. Bunun da bir nefi kandırmacı olduğunu diyor, düşünüyorum diyor. Bu yanlış mı acaba? Olmayan birilerini varmış gibi söylüyorum ve bu yalana giriyor mu? Çocuğumu yalan söylemeye söylememeye gayret ediyorum ama diye söylemiş. Evet değerli Ayşen Hanım bu bal gibi de bir yalan. Ve çocuk da eğer sizin bir gün bu yalanınızı yakalar ise ki yakalıyordur da zaten, siz o yalanı söylerken, simanızın içerisinde yalana ait kırıntıları, iki yaşındaki bir çocuk okur. Kirpiklerinizden okur. Efendim, yüzünüzün haletinden okur. Haleti ruhiyesinden okur. Efendim, söylerken, sesinizin tonundan yalan söylediğinizi okur. Biraz önce de söylediğim gibi, çocuk terbiyesinde, Yalana asla müracaat etmememiz lazım. Evet işimize gelir sanki çocuğumuzu o sırada istediğimiz bir şey yaptırmış gibi oluruz. Geç yatıyor, yalan söylediğimizde çabuk yatıyor. Ama e, yalan söyleyerek yatırdığımız çocuk yalancı bir annenin çocuğu o, o, o sırada. Ve kandırdığımız bir çocuk. Bu çocuğa karşı yarın duygularımız da değişir, bu çocuğun size karşı duyguları da değişir. Hayır hayır. Hiçbir anne kendisine... Yalancı anne olmayı yakıştırmaması lazım. Çok dürüst olması lazım çocuk, çocuk terbiyesinde ve çocuk böylesi bir anneye çok güvenir. Oğlum yatma saatimiz geldi. Bak saat şu saat oldu. Göstermeniz lazım. Bu saate geldiğinde yatmamız lazım diyerek çok dürüst olmamız lazım. Gerçi iki yaşındaki bir çocuk saatten anlamaz ama yine de siz gösterin bu saate gelince yatmamız lazım. Hadi bakalım içeride lambaları kapatıyorum. Bak televizyonu kapatıyorum. Ben de seninle birlikte uzanıyorum. Hadi babacım, hadi anneciğim yatalım diye çocuk çok gerçekçi bir ortam içerisine sokulması lazım. Efendim diğer kısmına da bakalım e, Ayşen Hanım'ın mesajının. Diğer sorumuz da yemek. Bazen babası yemezsen döverim seni diye korkutarak yemek yediriyor. Ah ah ah ah. Ben böyle yapma diyorum ama... O zaman bana da kızıyor yedirebiliyorsan sen yedir diye ya çocuğa yemek yedirmek babanın görevimi de yani Ayşen Hanım eşinize e, annelik yetkilerinizi de mi verdiniz? Eşiniz evde hem annelik hem babalık mı yapıyor? Ya babalık yapıyorsa babalık kısmıyla ilgilensin. Yani çocuğa yemek yedirmek, çocuğun işte bir takım evin içerisinde buna benzer şeylerini yapmak anneye daha çok yakışır. Ve annenin eline yakışır. Anne ince detaylarda yoğunlaşmayı becerebilir, sevebilir ama baba zaten biraz... Dünyası geniş ve kaba bir dünyası olduğu için, kaba derken bu nezaketsizlik kabası açısından değil ama daha sert bir dünyası olduğu için ya çocuğa yemeği kaşığı ağzına sokarken çocuğun ağzına çarptırır yani. E çocuğa yemeği verirken sert verir yani ama anne şefkati daha yumuşak verdirir. Şimdi siz böyle yapma diyorsunuz eşiniz sizi de azarlıyor. O zaman sen yedir diyor. O zaman yedirin siz niye eşinize bırakıyorsunuz ki? Ve döverim seni yemezsen diye. Yetişkine dahi demiş olsanız yetişkinin de iştahı kapanır. Yani çocuk insan değil mi? Döverim seniyle yemek yiyen bir çocuk, eğer gerçekten döverimden korktuğu için yiyorsa kişiliği de bozulan bir çocuktur, bozulmuş bir çocuktur. Parmağınızı kaldırdınız, döverim bak seni. Aç ağzını diyorsunuz, çocuk açıyor. Koyuyorsunuz, kapat şimdi diyorsunuz, kapatıyor. Döverim seni diyorsunuz, açıyor, kapatıyor. E böyle bir çocuk ruhunu zaten size teslim etmiş olan bir çocuk. Kili, kişilik gelişimi yaşayan bir çocuk değildir ki yetişkinle oturun bir masaya, evinize misafir geldi, karşınızdaki ne sessilen döverin bak seni yemeği ye. Olur mu hiç? Adamın yiyeceği varsa zaten yemez. Çocuğun yeme ihtiyacı, çocuğun içerisinde duygu dünyasında eğer, işler yolunda gidiyor ise, hele ki iki yaşındaki bir çocuk yani buna yemenizi yemeği ye demenize bile gerek yok. Ruhunda eğer işler yolunda gidiyor, evin içerisinde de bir düzen var ise, ...yemek düzeni var ise... ...çocuk ıvır zıvır şeyler ile... ...abur cubur şeyler ile ara öğünleri falan da yemiyor ise... ...bu çocuğun acıkması zaten... ...bir süre sonra gerçekleşecektir... ...acıktıkça da çocuk yemek yiyecektir... ...dolayısıyla zorlamanıza... ...hiç gerek yok, bırakın çocuğunuzu... ...ve anneye bırakın çocuğunuzu... ...öyle kaşığı elinizde baba olarak... ...bırakın yani... ...anneye bırakın çocuğunuzu ve çocuğu kendi... ...biyolojik ritmine bırakın, acıkmasına bırakın... ...çocuk acıktıkça yanınıza gelecektir... Eğer öğün vakti değil ise azıcık öteleyin çocuğunuzu. Öğün vakti geldiği an oturun hep beraber yiyin ama ezmeden çocuğunuzu yedirin e, diye söyleyebilirim. Efendim e, canlı yayın telefonumuzu bir kez daha hatırlatalım. 0-216'dayız biz 524-93-93 telefon numarasındayız. Telefonlarınızı bekliyoruz. Beyhan Hanım'ın mesajı var bu arada ona da bir göz atıp e, devam edelim programımıza. Merhaba Adem Bey. Ben 6 aylık hamileyim. Bu benim ilk hamileliğim. Bana ve eşime bu süreçte tavsiye edebileceğiniz nelerdir? Biz bu süreçte hazırlık olarak neler okumalıyız ve hangi konularda hassas olmalıyız? Çok harika Beyhan Hanım. Daha işin daha temel safhasında, başlangıç safhasında acaba ne yapmalıyız diye bir mesaj göndermiş. Allah hayırlı bir hamilelik, hayırlı evlatlar nasip etsin Beyhan Hanım. Size ilk tavsiyem ve en önemli tavsiyem şu. Duygu dünyanızı e, sükunet ve sekine içerisinde tutmaya çalışın. Madem ki eşiniz de bu konuda size destek, eşinize de tavsiyem şu, sakın ola ki eşinizin e, canını sıkacak, ruhunu bozacak, evin işlerine, güçlerine yoğunlaşacağım diye, işte e, karnındaki çocuğu unutacak bir atmosfere eşinizi sokmayın. Ne kadar kalp ritminiz, sükunet içerisinde atıyor ise vücudunuzu ne kadar özenerek sakınabiliyor iseniz efendim evin işlerini veya günlük yaşamınızı ne kadar bir ritim içerisinde dengeli bir şekilde götürüyor iseniz çocuğunuz da karnınızda sizin tutturduğunuz bu ritmin aynısını biyolojik ritmin aynısını kendisi de tutturacaktır. Dolayısıyla size en büyük tavsiyem e, sükunet içerisinde olun sükunet içerisinde olun Sükunet içerisinde olun derken, bakın şunu da söyleyeyim, ee, eğer ibadet ediyor iseniz, ibadetten, e, ibadeti bir yaşam haline getirdiyseniz, ibadetinizi de sükunet içerisinde ve duyarak yapmaya çalışın. Örneğin namaz kılıyorsunuz değil mi? Secdeye kapandığınızda, eğer huzur içerisinde huzura vardığınızı hisseder iseniz, karnınızdaki çocuk da sizle beraber o huzuru yaşayacaktır. Örneğin Kur'an okuyorsunuz değil mi? Okuduğunuz Kur'an'ı duyarak eğer okur iseniz, işte şuranızda yani kalbinizin tam kenarında bir yerde, şuranızda eğer duyarak okur iseniz çocuğunuza da tesir eder o okuduğunuz Kur'an, o sükûnet haliniz çocuğunuza da tesir eder. Mutluluklarınızı esirgemeyin kendinizden, tebessüm edin. Suni tebessümler değil ama mutlu olabilecek şeylere bir bakın. Bir çiçeği elinize aldığınızda örneğin tebessüm edin. Yeni bir gün başladığında örneğin tebessüm edin. Mutsuzluk içerisinde bulunmayın. Çünkü sizin hormonlarınız direkt olarak çocuğa da bağlı olduğu için bir şekliyle kanınız vasıtasıyla ona da geçeceği için çocuğunuza mutsuzluk aşılattırmayın. Mutsuzluğunuzla. Dolayısıyla bu eşiniz için de belki de söylenecek bir şey. Hamile olan bir anneye eğer bir koca eş eziyet ediyor ve onu üzüyor ve ağlatıyor ise eğer ben o eşin duyularından şüphe ederim o eşin çocuğuna olan muhabbetinden şüphe ederim bir hanımefendiye zaten öyle kaba saba davranılmaz bir hanımefendiye efendim e, sert davranılmaz neden aslında erkek kendisini düşünüyor ise kadına sert davranmaması lazım çünkü daha önce de söyledim kadının bir damarı vardır Erkeksi bir damarı vardır. Akıllı bir erkek, kadının içerisindeki o damarı uyandırmaması lazım. Kadın, kadının kadın dünyasına hitap etmesi lazım. Hanımefendi dünyasına hitap etmesi lazım ki, o kadın kibar, o kadın efendim böyle tevazu kanatlarını aşağıya doğru indirsin. Eğer kadın dişlerini sıkmaya başladıysa, eğer kadın gözlerini açmaya başladıysa, eğer kadın sesini sertleştirmeye başladıysa kadının içerisindeki erkeksi bir ruh uyanıyor demektir. Erkeksi kadın oluyor demektir o kadın. Eğer erkeksi duyguları uyanmışsa bir kadının o erkeğe yer yani. Hiçbir erkek içinde erkeksi duyguları uyanmış bir kadının karşısında öyle yetenekli değildir. Parçalar bir kadın. Eğer erkek olmuşsa bir kadın o erkeği parçalar Hani bir erkeği e, efendim vezir de eden, rezil de eden kadındır diye bir tane söz var ya, evet öyle. Siz eziyet ettiniz, eziyet ettiniz, insan yerine koymadınız, terslediniz, azarladınız, küçük düşürdünüz örneğin kadını. Ve kadın ondan sonra kadınlığı bıraktı, kendini savunmak için erkeksi bir rol üstlenmeye başladı. Hadi çıkın bakalım şimdi işin içerisinden, hadi bakalım ütülerinizi kim yapacak? Hadi bakalım ütüyle ilgili bir şey söyleyin bakalım bir nasıl karşılık alacaksınız. Hadi bakalım sabah kahvaltısı yapabiliyor musunuz bakalım. Bir şikayet edin bakalım bir ben bu evde kahvaltı yapamıyorum diye alacağınız karşılığı bir görün bakalım bir. Niye? uyandırdığınız iki erkek yaşıyor evin içerisinde şu anda. Beyhan Hanım'ın da eşine tavsiyem eşinin o annelik duygularına hitap etsin. Ee, ve onu üzmesin. Çünkü üzüldükçe anne karnındaki çocuk da üzülecektir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki... ...anne mutluysa eğer... ...o çekilen şey filmlerinden de görünüyor... Ee, ...çocukları çocuklara anne karnında çekilen o filmlerde de görülüyor... Ee, ...ultrasonlarda da görülüyor... ...çocuk da tebessüm ediyor... Ya, e, ...6 aylık anne karnındaki çocuk tebessüm ediyor... ...7 aylık çocuk tebessüm ediyor... ...neden? Aslında vücuduna mutluluk hormonu geliyor... ...böyle mutluluk hormonu geldikçe... ...çocuk böyle tebessüm ediyor anne karnındayken... ...eğer anne mutsuz ise... Anne huzursuz, annenin kalp çırpıntıları, annenin derdi kendi derdini aşmış ise o takdirde işte son dönem içerisinde ultrasonlarda, 3 boyutlu ultrasonlarda iyice belirginleşmeye başladı. Anne karnındaki çocuk ağlıyor. Bilmiyorum internette e, izleyebildiniz mi bu, bu konuyla ilgili görüntüler de var internette. Çocuk anne karnındaki ha, dünyaya gelmemiş olduğu haliyle acıyı duyarak, annesinin o ruhundaki acıyı kendi minicik bedeninde hissederek anne karnındaki çocuk ağlıyor. Dolayısıyla eğer bir çocuğa babalık yapmaya hazırlanan bir baba var ise, anneyi asla öyle üzmemesi lazım. Efendim bugünlükte yayınımız burada sona erdi. Yarın saat 11 ile 12 arasında yine birlikte olmayı umut ediyoruz. Gönderdiğiniz veya göndereceğiniz e-maillere yarın cevap vereceğim. Yarın saat 11'de görüşmek üzere. Efendim hoşçakalın.